Evuzu billahi min şeytanir racim. ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi ve min Men ve men Ve la la ve Muhammeden abduhu ve resuluh fehimne hadisi <Sessizlik> hadis kitabullah <Sessizlik> ve hayral hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umurü mutasataha ve kullu mutasatin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin finnar. Sahih tefsir dersinde hac suresinde kalmıştık. Mekke'de nazil olmuştur 78 ayettir. Sûre hakkında şöyle bir rivayet vardı olmuştur. Hakimin Müstedrek'inde İbn Mesud radıyallahu anhu dedi ki: İçinde secde ayeti nazil olan ilk sure Halk suresidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sureyi okuyunca secde etti. İnsanlar da secde ettiler. Ancak bir adam toprağı eline alıp ona secde etti. O adam kafir olarak, o adamın kafir olarak öldürüldüğünü gördüm. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci ayet, ey insanlar Rabbinizden sakının. Çünkü kıyamet vaktinin sarsıntısı müthiş bir şeydir. Amireş Şabi ve Alkame dediler ki bu sarsıntı kıyamet günden önce dünyada olacaktır. İmran bin Hüseyin radıyallahu anh'ım bir yolculukta Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile ashabı arasında yürüyüşte bir fark meydana gelmişti. Yani araları açılmıştı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hac suresi 1. 2. ayetlerini yüksek sesle okudu. Ashab bunu işitince bineklerini kamçıladılar.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 Enes Radiyallah'tan. Bu ayet nazil olduğu zaman Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir yolculuktaydı. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu ayetleri yüksek sesli okuyunca ashabı aceleyle etrafında toplandılar. Onlara o gün nasıl bir gündür biliyor musunuz? Allah azze ve celle o gün Adem'e, ey Adem, cehennemin payını her bin kişiden 999 olarak cehenneme gönder buyuracak. Bu durum Müslümanlar ağırna gitti. Sonra Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu. Amel edin, Allah'a yönelin ve rahat olun. Nefsim evinde olana yemin ederim ki diğer insanlara göre sizin oranınız devenin yan tarafındaki bene veya binitin ayak tırnağındaki çıkıntıya oranı kadardır. Sizler mahlukattan iki toplulukla beraber olacaksınız ve bu iki topluluk her kiminle beraber olursa onu çoğaltırlar. Bunlar da Yecüc ve Mecüc ile cinlerin ve Adem'in soyundan kafir olarak ölenlerdir. Bunu İbn-i Hakim Ebu Yala Ab Abdül Razak tefsirinde, Taberi tefsirinde sayısnatta rivayet etmişlerdir. İkinci ayet, ''Onu gördüğünüz gün her emzikli kadın emzirdiği çocuğu unutur. Her gebe kadın çocuğunu düşürür. İnsanlar da sarhoş halde görürsün. Oysa onlar sarhoş değillerdir. Fakat Allah'ın azabı çok şiddetlidir.'' Ebu Said el-Kudri radıyallahu anh'ten, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, ''Allah azze ve celle ey Adem'' diyecek, ''O da lebeik ve sadek, bütün hayır senin elindedir.'' diyerek cevap verecek. ''Allah teala cennetlikleri çıkar.'' buyuracak. Adam aleyhisselam cehennemlikler ne kadardır diye soracak. Allah Teala her bin kişinin 999'udur buyuracak. İşte küçüğün ihtiyarladığı, her hamlenin çocuğunu düşürdüğü zaman o zamandır. İnsanları sarhoş göreceksin halbuki sarhoş değildirler ama Allah'ın azabı şiddetlidir. Bu asaba pek şiddetli geldi. Ey Allah'ın Resulü acaba bu binde bir zat hangimiz olacak dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müjde size. Yecüc ile Mecüc'den bin, sizden bir kişi buyurdu. Sonra ne devamla şöyle buyurdu. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki ben cennetliklerin dörtte birinin siz olmanızı pek arzu ederim buyurdu. Biz de Allah'a hamd ettik, tekbir aldık. Sonra şöyle buyurdu. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki ben cennetliklerin üçte birinin siz olmanızı pek arzu ederim. Biz tekrar Allah'a hamd ettik ve tekbir aldık. Sonra yine nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki ben cennetliklerin yarısının siz olmanızı pek arzu ederim. Çünkü ümmetler içinde sizin misaliniz kara öküzün cildindeki beyaz kıl gibidir. Yahut merkebin ön ayağındaki bere gibidir buyurdu. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Hasan el-Basri Rahimullah dedi ki, ''O günün şiddetiyle anne henüz sütten kesmediği bebeğini unutur.'' Gebe kadınlar karnındaki bebekleri henüz günü gelmeden düşürürler. İnsanlar sarhoş edecek bir şey içmedikleri halde korkudan sarhoş olurlar. Üçüncü ayet, insanlardan ilimsiz olarak Allah hakkında tartışmaya giren ve her inatçı şeytana uyan bir takım kimseler vardır. Abdurrahman bin Yezid Rahimullah şöyle dedi, i̇bn Mesud de, Sizleri insanların çıkardıkları bidatlerden sakındırırım. Şüphesiz din kalplerden tek seferde gitmez. Lakin şeytan bunun için bidatlar çıkarır da iman kişinin kalbinden gider. İnsanların Allah'ın kendilerini sorumlu tuttuğu namaz, oruç, helal, haram gibi farzları terk edip Rableri Allah Azze ve Celle hakkında konuşmaları yakındır. Kim bu zamana yetişirse kaçsın. Denildi ki ey Ebu Abdurrahman nereye kaçsın? İbn Mes'ud radiyallah dedi ki nereye değil kalbiyle ve diniyle kaçsın. Bir daha dehlinden hiç kimseyle beraber oturmaz. Bunu Hasan bir isnatla Lalkaye İtikadla ispatenet terhip ve terhipte ve El Hucce fi Beyan el Mahaccede rivayet etmiştir. E, hükmen merfudur bu rivayet. Yani bu şahsi görüşle söylenemeyecek bir söz olduğu için 4. ayet onun hakkında şöyle yazılmıştır. Kim onu yoldaş edinirse, yani iblisi, bilsin ki kendisini saptıracak ve alevli ateşin azabına sürükleyecektir. Mücahit ve Katade dediler ki, şeytanın hakkında ona tabi olanlar saptırır diye yazılmıştır. Evet, şeytanın bir kişiye iki kişiden daha yakın olması, üç, iki kişiye üç kişiden daha yakın olması, hadise bildirilmiştir. Yani şeytan ile dost olmanın onu yoldaş edinmenin engellerinden birisi, cemaat halinde olmaktır. Bir diğer unsur, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi, sürekli Allah azze ve celle zikri ihmal etmeden, sürekli zikirle meşgul olmak. Yani kalbin Allah azze ve celle-i hatırlarken dilinde e, zikir, lafızlarını telaffuz etmesi. Bu da şeytana karşı koruyucu bir kale gibidir. Yani kişi yalnız halindeyken tek başına olduğu zaman mutlaka zikirle şeytana karşı e, korunmalıdır. Bunun yanı sıra e, cemaat unsurunda dikkatten kaçırmamalı. Yani Allah'ın zikredildiği meclisler şeytanın en uzak olduğu, meleklerin kanatlarını gerdiği e, meclislerdir ve kişiyi şeytanın vesveselerinden koruyacağı, koru, koruyacak olan meclislerdir. Yani kişinin ilim tahsil ederken mesela e, tek başına olduğunu düşünün. Mesela sayfelerden ilim alanlar kınanmıştır. Geçmişte e, ilmehlinin bu konuda yazdığı e, uyarılar vardır. E, hocası sayfeler olandan sakının diye. Yani ne demek bu? Kendi başına ferdi olarak kitapları okur ama bunlara yükleyeceği manalarda çıkardığı sonuçlarda onda şeytanın müdahalesi olabilir. Neden? Ferdi, tek başına ilim öğreniyor. Zikir meclisleri kitap ve sünnette övülmüştür. Bunların faziletinden çokça bahsedilmiştir. Mesela Müslim'de gelen rivayette herhangi bir topluluk Allah'ın evlerinden bir evde toplanır da yani mescitlerden bir mescitte toplanır da aralarında Allah'ın kitabının dersini yaparlarsa melekler onları kanatlarıyla kuşatır Onlara sekineti indirir, yani gönüllerine sekineti indirir. İşte böyle meclislerde kişinin ilim öğrenmesi şeytanın müdahalesinden uzak bir şekilde, yani kitabın, sünnetin saf delillerini şeytanın müdahalesinden uzak, bilakis meleklerin kuşattığı, onların Allah'a bir nevi şefaatçi oldukları o meclistekiler hakkında böyle meclislerdir. Ve kişinin günahlarının da bağışlanmasına, vesile olan meclisleridir aynı zamanda. Dolayısıyla ilim şeytana karşı önemli bir silah. Bu ilmin ilim meclislerinde elde edilmesi halinde böyledir. Yani kişi tek başına ferdi olarak hareket ettiğinde, yani sayfelerden ilim almaya kalktığında şeytanın vesveselerine muhatap olması mümkündür. Yani hakkı batıla yorumlayacak unsurlarla e, değişik çıkarımlar, değişik istinbatlarda bulunabilir. Bunun örneklerini çok görüyoruz zaten. Yani Ferdi olarak insan bir şeyler okuyor. Sonra geliyor ilim ehliyle bunlarla e, mukabel ediyor, tartışıyor. Kendince çıkar sonuçlarla e, tuhaf sonuçlara varabiliyor. Bu sebeple e, ilim şeytana karşı madem önemli bir silah, kişi ilim edinmelidir. Şeytana karşı korunmak için. Fakat bu ilmi cemaatlerde, ilim meclislerinde, meleklerin kuşattığı ilim meclislerinde edinmeli, oradaki bereketten istifade etmeli. Bu şekilde edindiği bir ilim şeytana karşı büyük bir silahtır. Ama öbür türlü olursa, kişi tek başına olursa belki şeytanın elinde bir silah olabilir. Kişinin öğrendiği ilim dahi. Buna dikkat etmek lazım. Demek ki ferdi olduğu zaman kişi, tek başına olduğu zaman Kur'an-ı Kerim, Allah Azze ve Celle'yi zikretmek e, zikir gibi şeylerle meşgul olmalı. Bunlarla e, bir nevi savunma, korunma edinmeli. Cemaatten de uzak durmamalı. Yani hadiste buyrulduğu gibi şeytan e, iki kişiden bir kişiye nazaran daha uzaktır. İki kişiden de, üç kişiden de iki kişiye nazaran daha uzaktır. Yani cemaatin ayrı bir faktörü var burada. 5. Ayet Ey insanlar eğer yeniden dirilmekten şüphedeyseniz şunu bilin ki biz sizi topraktan sonra nutfeden sonra alakadan sonra yaratılışı tamamlanmış ve tamamlanmamış canlı et parçasından yarattık ki size beyan edelim. Dilediğimizi belirlenmiş bir süreye kadar rahimlerde bekletiriz sonra sizi bir bebek olarak dışarı çıkarırız sonra güçlü çağınıza ulaşmanız için sizi büyütürüz. İçinizden kimi vefat eder yine içinizden kimi de ömrün.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 işte anne rahminde çocuğun bu tabakalardan geçmesi hakkında hiçbir ilimleri yok. Yani bunu insanlar ancak yakın zamanlarda modern ultrason cihazları icat olduktan sonra, kameralar vesaire icat olduktan sonra tespit edebilmiştir bunları. 14 asır önceden Kur'an-ı Kerim bu detayları insanlara vermiş. Bu da gösteriyor ki hiç şüphe yok ki Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır, Allah tarafından indirilmedir. Abdullah bin Mesud r.a. sadık, doğru söylenen ve masluk, kendisine doğru gerçek bildirilen olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle anlattı. Biriniz yaratıldığı zaman annesinin karnında 40 gün nutfe, sonra 40 gün kan olarak, sonra da 40 gün bir çiğnen et olarak cem edilir. Sonra Allah ona dört kelime ile bir melek gönderir. Rızkı, eceli, ameli, şaki veya sayıd yani cennemlik mi cennetlik mi olduğu yazılır. Sonra ona ruh üfürülür. Kendisinden başka ibadete layık hiçbir ilah olmayana yemin ederim ki, biriniz kendisiyle onun, yani cennetin arasında bir arşın kalana kadar cennet elinin ameli gibi amel eder. Derken kitap, yazgı onu geçer de, ölmeden önce cennet elinin ameli gibi amel eder ve cehenneme girer. Şüphesiz biriniz kendisiyle onun, yani cehennemin arasında bir arşın kalıncaya kadar Cennem elinin ameli gibi amel eder de, kitap, yazgı onu geçer, cennet elinin ameli gibi amel eder ve cennete girer. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. İbn-i Mesud Radyalant'tan diğer rivayet, ''Nutfe rahimde yerleşince onu bir melek avucuna alır ve Rabbim, yaratılışı tamamlanacak mı yoksa tamamlan tamamlanmayacak mı?'' der. ''Tamamlanmayacak denilirse ona can verilmez ve rahimler onu kan olarak atar.'' Eğer tamamlanacak denilirse melek, Rabbim erkek mi, dişi mi, mutlu mu, mutsuz mu, yani cennetlik mi, cennemlik mi diye, eceli nedir, ameli nedir, nerede ölecektir der, nutfe, Rabbin kimdir denilir de nutfe Allah'tır der. Sana rızık veren kimdir denilir, Allah'tır der. Ona ana kitaba, ümül kitaba git, muhakkak sen orada bu nutfe hakkında her şeyi bulacaksın denilir. Yaratılır da ömrünün sonuna kadar yaşar, rızkını yer, amelini işler. Nihayet eceli gelince ölür. Ecelinin geldiği yerde defne olunur. Bunu taberi, hakimut dirmiz nevadir usulde sayısnatla mevkuf olarak rivayet etmişlerdir. Hükmen merfudur bu da. Çünkü bu da İbn-i Mesud radıyallahu yani anh'ın kanaatiyle, şahsi görüşüyle bilebileceği bir şey değil. Allah Resulü'nden işittiğini bir önceki rivayet gösteriyor zaten. Bu ayrıntılar verilmemişti sadece. Enes radiyallahu de, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Allah Teala kişinin doğacağı rahme bir meleği görevlendirir. Melek sırayla, Rabbim nutfe haline geldi, Rabbim kan pıhtısı haline geldi, Rabbim et parçası haline geldi şeklinde oluşumunu bildirir. Allah Teala artık onun yaratılmasını takdir ettiği zamanda melek, ''Rabbim mutlu mu mutsuz mu, cennetlik mi cehennemlik mi, erkek mi dişi mi olacak?'' Rızkı ve ömrü ne kadar olacak diye sorar. Bütün bunlar kişi henüz annesinin karnındayken yazılır. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Huzeyfe bin Esit radiyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Nutfe rahimde 40 veya 45 gün kaldıktan sonra Nutfe'nin yanına melek girer ve Rabbim mutlu mu yoksa mutsuz mu? Yani cennetlik mi cehennemlik mi diye sorar. Allah Teala buyurur ve iki melek yazarlar. O melek... Erkek mi yoksa dişi mi diye sorar. allah Teala buyurur, iki melek yazar. Sonra o melek, unutfenin amelini, eserini, rızkını ve ecelini yazar. Sonra sayfalar kapatılır da onda olan şey artırılmaz ve eksiltilmez. Bunu da Müslim rivayet etmiştir. Katade dedi ki, Muhallakat'in kelimesi, yaratılışı tamamlanmış olan demektir. Ve gayri Muhallakat'in kelimesi, yaratılışı tamamlanmamış olan demektir. İhtezzet ve rabet ve embetet min kulli zevcin behic kavne gelince yeryüzünün kuru, tozlu ve işe yaramaz olduğunu görürsün. Ancak yağmurun inmesiyle yeşerip gelişir ve çifter çifter güzel bitkilerden vermeye başlar. Bu şekilde tefsir etmiştir. Mücahit dedi ki muhallaka yaratılışı tamamlanmış veya tamamlanmamış olsa da düşük olmasıdır. Ve فِي الْأَرْحَامِ مَا kelimesi ise yaratılışı tamamlanıp yaşaması takdir edilmiş anlamındadır. Şabi Rahimullah şöyle demiştir. Nut ve Rahim'de dördüncü aşamaya girdiği zaman yaratılışı tamamlanmış olur. Ancak bu aşamadan önce Rahim onu kan olarak dışarı atarsa yaratılışı tamamlanmamış olur. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a ayette geçen Behiç kelimesi güzel demektir demiştir. Altı çünkü Allah hakkın ta kendisidir. O ölüleri diriltir. Yine o her şeye hakkıyla kadirdir. Amr bin Abese radıyallahu bir adam dedi ki ey lan Resulü İslam nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kalbini Allah azze ve celle'ye teslim etme ve Müslümanları dilinden ve elinden selamette kılmandır. Adam İslam'ın en fazletlisi hangisidir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imandır buyurdu. Adam iman nedir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, rasullerine ve öldükten sonra dirilmeye iman etmendir. Bunu Ahmet bin Anbel Sayı İslâm'da rivayet etmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İki sur üfürülmesi arasında kırk vardır. Oradakiler ey Ebu Hureyre kırk gün mü diye sordular. Bir şey diyemem dedi. Kırk ay mı dediler. Bir şey diyemem dedi. Kırk yıl mı dediler. Dedi ki bir şey diyemem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sonra Allah semadan su indirecek ve insanlar sebze biter gibi bitecekler. İnsanın çürümeyecek hiçbir yeri yoktur. Yalnız bir kemik müstesna ki o da kuyruk sokumu kemiğidir. Kıyamet günde halk ondan derlenip toplanacaktır. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. 7. Kıyamet vakti de gelecektir. Bunda şüphe yoktur. Ve Allah kabirlerdeki kimseleri diriltip kaldıracaktır. Enes Radyo'nun dedi ki, onlar yani sahabeler, vasiyetlerinin baş tarafına şunu yazardı. Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Bu filan oğlu filanın vasiyetidir. O Allah'tan başka hak ilah olmadığına, bir ve tek olduğuna, ortağının bulunmadığına, Muhammed'in onun kulu ve rasul olduğuna, kıyametin şüphesiz olarak geleceğine, Allah'ın kabirlerdekileri mutlaka dirilteceğine de şahitlik etmektedir. O geriye bıraktığı akrabalarına, Allah'a karşı takvalı olmalarını, aralarını düzeltmelerini, gerçekten mümin kimseler iseler Allah'a ve Resulüne itaat etmelerini tavsiye etmektedir. Aynı şekilde onlara İbrahim'in ve Yakub'un oğullarına yaptığı şu vasiyeti de yapmaktadır. Oğullarım, şüphesiz Allah sizin için bu dini seçmiştir. Dolayısıyla ancak Müslümanlar olarak ölünüz. Bunu Said bin Mansur, Süneninde İbn-i Mansur Efsat'ta, şey İbnül Münzir Efsat'ta e, Darimi, Abdülrezzak, Dari Kutni, Beyhaki rivadetler Elbanir Vavgal'de tasih etti. E, yani vasiyet demek ki sahabelerin yazdıkları vasiyet bu şekildeydi. Sekiz, insanlardan bazısı bir ilme, bir rehbere ve aydınlatıcı bir kitaba dayanmaksızın Allah hakkında tartışır. Dokuz, Allah yolundan saptırmak için kasılarak Allah'ın hakkında, Allah hakkında tartışmaya kalkar. Onun için dünyada bir rezillik vardır. Kıyamet günde ise ona yakıcı azabı tattıracağız. İbn Abbas radıyallanma sa ethanie itfin, itfihi ifadesi nefsinde büyüklenerek kasılmak demektir. Eee mücahit ve katade bu kelime hakkında boynunu yana eğerek demektir dediler. Ebu Kılabe Raymola şöyle dedi, Heva ehliyle oturmayın ve onlarla tartışmayın. Zira ben sizi sapıklıklarına daldırmalarından veya sizi bildiğiniz konularda şüphe düşürmelerinden emin değilim. Hişam dedi ki, Hasan el Basri ve Muhammed bin Sirin şöyle derlerdi, Heva sahipleriyle oturmayın, onlarla ne tartışın ne de onları dinleyin. Mufattal bin Mühelhel Raymola şöyle demiştir, Şayet bir bidat sahibi senin yanına oturur da bidatinden konuşsaydı, Ondan sakınır ve ondan kaçardım. Lakin o meclisin başında sana sünnete dair hadisler rivayet eder, sonra da sana bidatini bulaştırır. Belki de bu senin kalbine yapışır. Peki onu kalbinden nasıl çıkaracaksın? 10. İşte bu önceden yapıp ettiklerin yüzündendir. Elbette Allah kullarına haksızlık edici değildir. 11. İnsanlardan kimi Allah'a kuşkuyla kulluk eder. Kendisine bir iyilik dokunursa bununla tatmin olur. Bir de imtihana uğrarsa yüzüstü döner. O dünyasını da ahiretini de kaybetmiştir. İşte bu apaçık ziyanın ta kendisidir. İbn-i Abbas şöyle diyor. Kişi Medine'ye gelir. Yani e, Müslüman olur, hicret eder, Medine'ye gelir. Çünkü Allah Resulü aleyhisselatü vesselam orada, ilim orada. Müslüman olur. Eğer hanımı erkek çocuk doğurur ve atı da yavrularsa bu din salih, uygun bir dindir derdi. Eğer hanımı doğurmaz ve atı da yavrulamazsa bu din kötüdür derdi. Yani hicret ettiği yerde dini için hicret ediyor. Orada işler yolunda gider. Dünyalık işler yolunda giderse bu din iyiymiş der. Ama dünyalık bakımdan çünkü Allah Azze ve Celle Bakara suresinde canlarınızdan, mallarınızdan, evlatlarınızdan eksiltmekle imtihan edeceğiz diyor, sabredenleri müjdele diye bu ayetlerinde. Bunlarla imtihan edeceğini bildirmiştir. Buna delalet eden daha başka ayetler de var. Allah Azze ve Celle bu şekilde imtihana tabi tuttuğu zaman malından, canından, evladından bu şekilde bir imtihanla karşı karşıya kaldığı zaman da demek ki bu din kötü bir dindir diyor, irdat ediyor veya o ortamı terk ediyor idi. Bu sınırda kulluk etmenin manası. Yani İnsanlardan kimisi Allah'a kuşkuyla, yani bir nevi pazarlıkla, mesela üzerine hicret vacip olan kişi ne düşünür? Yani İslam'a girecek önce, İslam'a girerse ya girersem şunlar başıma gelir. Yani dünyalık ailelerle İslam'a girmeyi böyle bir tereddütle, bir nevi pazarlıkla Allah Azze ve celle karşı, imanına karşı bir pazarlık içerisinde tercih etmeye kalkar. Müslüman olursa şayet bu sefer hicret edecek. Hicretinde pazarlığa kalkar. Der ki ben oraya işte hicret etsem iş bulabilecek miyim, aş bulabilecek miyim, aç mı kalacağım? Çocuk çocuk ne olacak, şunlar bunlar ne olacak? Bu tereddüt içerisindedir. Bunu da aşar. Bu sefer e, hicret ettikten sonra Allah bir takım e, şeylerle malından, canından, evladından imtihan edebilir. Bu sefer de bunlardan dolayı yani o işler yolunda giderse tamam ben bu dinde kalayım, bu hicretimde sevap edeyim. Bunlar yoluna gitmezse e, geri döneyim. Bunları kuşku ile kulluk etmenin alametleridir. Sabra el-Fake'e radyalant'tan gelen e, rivayette Resulullah aleyhissalatü vesselam, şeytan insanın e, bütün yollarına oturur buyuruyor. E, onun işte İslam olmasına... Müslüman olmasına, İslam'a girmesine engel olmak için vesihseler verir. işte sen Müslüman olursan şöyle şöyle olacak, şunları bunları yapmak zorunda kalacaksın der. Eğer onu dinlemez, yani şeytana mukavemet eder de İslam'a girerse, işte sen hicret edip ne yapacaksın, malın, mülkün, her şeyin başkasına kalacak, sen oraya gideceksin. Bunun zorluklarıyla onu hicretinden alıkoymaya çalışır. Hicret ettikten sonra cihad etmesi gerekecek. İşte cihad edersen öldürüleceksin. Hanımın, çoluk çocuğun, malların başkasının olacak, pisi pisine gidecek gibi bu tip, bu tip vesveseler verir. Kişi bunu da dinlemez de Allah yoluna çıkar cihad için. Ee, bu haldeyken bineyi tökezleyip ölse dahi o şehitlerden yazılır diye bildiriyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yani şeytan hep e, hayırlı amellerin önüne geçmek için bu ayette bildirilen e, durumlarla korkutur. Allah Azze ve Celle de e, net bir çizgi çiziyor. Yani kimisi böyle kuşkuyla, tereddütle Allah kulluğunda hep tereddütlüdür. Yani ben işte sakal bırakayım ama sakal bırakırsam şunlar başıma gelecek. Ben namaz kılayım, namaz kılarsam şunlar olacak, bunlar olacak. Bu bütün amellerde e, hatta bazen kişi... Allah korusun şeytanın, iblisin dili haline gelebiliyor. Yani vesveseler o kadar yer etmiş ki, bunu dilinden telaffuz ettiğini görürsünüz. Bu tereddütlerini e, diliyle ifade ettiğini görürsünüz. Hatta bundan dolayı dini de suçlayanlar vardır yani. Yani ben işte Allah'a itaat ettiğim için, Allah'ın bir takım emirlerini sünnetin şu hususlarına uyduğum için şundan bundan oldum. Gibi. Evet, bu sınırda kulluğun Allah azze ve celle'nin beğenmediği, razı olmadığı, bu ayette kınadığı, apaçık ziyan diye bildirdiği durumdur. İbn Abbas radıyallanma şöyle anlatıyor. Bedevilerden bazı kimseler Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e gelir ve Müslüman olurlardı. Yani kır halkından, Medine dışından kimseler ülkelerine döndükleri zaman yani bunlar Müslüman oldular. İslama girdiler. Ülkelerine döndükleri zaman yağmur, bolluk ve hayvanlar için güzel yavrulama senesi bulurlarsa, yani o sene yağmur bol, işte ürünler bereketli, hayvanlar da işte çiftler çiftleri yavruluyor vesaire. Bizim şu dinimiz ne kadar da salih bir dindir derler ve ona sımsıkı yapışırlardı. Eğer kurak, kötü yavrulama ve kıtlık senesi bulacak olurlarsa, Bizim şu dinimizde hiçbir hayır yok derlerdi. İşte bunun üzerine allah Teala bu ayeti Resulüne indirdi. Mücahit Rahimullah dedi ki, Ala harfin kelimesi kuşku üzere demektir. Bolluk ve afiyet buldukları zaman bu kulluktan yana işleri rahat olur. Başlarına kulluktan dolayı musibet geldiği zaman ise eski dinlerine geri dönerek kafir olurlar. i̇bn Zeyd dedi ki, ayetten anlatılan münafığın durumudur. Eğer dünyası onun için salih olursa ibadete devam eder. Eğer dünyası onun için bozulur ve değişirse yüzüstü dönüp gider. İbadete ancak dünyası için uygun gelecek şeylerde devam eder. Ona bir musibet, bir zorluk, bir deneme ve darlık gelirse dinini terk eder ve küfre döner. Ebu Hureyir radıyallahu anh'da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Altının kulu helak olsun, gümüşün kulu helak olsun. Kadife kumaşın kulu helak olsun ki o kendisine verilince razı olur ve amel eder. Verilmeyince öfkelenir ve amel etmez. Helak olsun, mahrum kalsın, ayağına diken batsın çıkaran olmasın. Atının geminden tutup da Allah yolunda saçı baçı dağılan, ayakları tozlanan kula müjdeler olsun. Ordunun ön cephelerinde görev verilse bu görevi hoşnutlukla yerine getirir. Ordunun geri hizmetlerinde görevlendirilirse bu görevi hoşnutlukla yapar. İzin istese ona izin verilmez. Aracı olsa aracılığı kabul edilmez. Yani Allah Resulü'nün müjde verdiği kimseler de işte dua ettiği kimseler de bu kimseler. Yani kendisine ne görev verilirse, Allah Azze ve Celle kendisini ne durumla imtihan ederse etsin, kulluğundan taviz vermeksizin, her daim Allah'ın rızasını gözeterek hareket eden, bundan dolayı insanları suçlamayan, yani Allah'ın takdirine razı olan kul bu şekilde övülüyor. Diğer taraftan, hadisin baş tarafında da işte eğer ona böyle komutanlık gibi bir görev verilirse bunu yapar veya iyi müdürlük makam rütbe verilirse bunu yapar ama geri hizmetler olursa işte bardak yıkama çanak yıkama yani onun bunun hizmetini görme böyle görevler verilirse de bundan hiç hoşnut olmaz. Böylesi işte altının kolu, gümüşün kolu, kadının kolu, şehvetinin, midesinin kolu Kadife elbisenin kolu, yani bu tip şeylere kulluk etmekle nitelenen kimselerdir. Allah Resulü böylelerine beddua ediyor bu hadiste. Bukhari rivayet etmiştir bunu. 12. O Allah'ın dışında kendisine ne faydası ne de zarar dokunacak olan şeylere yalvarır. Bu büsbütün uzak olan sapıklığın ta kendisidir. İbn-i Zeyd dedi ki böylece imandan sonra küfreder. 13. O zararı faydasından daha yakın olan bir varlığa yalvarır. O ne kötü bir yardımcı, ne kötü bir dosttur. Mücahit dedi ki, kötü dost ile kast edilen yalvardığı putlardır. Yani burada Allah Azze ve Celle ile ilgili, yani ona kulluğuyla ilgili, kendisine engel olan ne varsa, yani tağut olarak, kişinin tağut olarak belirlediği, yani kulluğuna mani olan ne gibi unsurlar varsa bunların hepsi buna dahildir. Tevekkül, mesela sadece Allah'a tevekkül etmesi gerekir iman edenlerin. Kur'an-ı Kerim'de bu emredilmiştir, iman edenler, tevekkül edenler yalnızca ona tevekkül etsinler diye. Nifak olan kalp, yani imanı zayıf olan kalp, hastalık olan kalp burada tereddüt içerisindedir. Yani Allah Azze ve Celle'ye tevekkül edeyim mi acaba? Acaba ben Allah'a tevekkül etsem o beni şu şu sıkıntılardan kurtarır mı? Başıma bela gelmeden ben kulluğumu yapabilir miyim? Halbuki bu kimsenin gözüyle gördüğü, dünyalık, fani olan şeylere, yani hakikatte faydası ve zararda e, Allah'a bağlı olan nesnelere veya kişilere tevekkülünün daha fazla olduğunu görürsünüz. Mesela bir ateşe dokunduğu zaman o ateşin yakmasından, kadar emindir ki yani bunda tereddüt etmez. Halbuki onun yakıcılık özelliğini veren Allah Azze ve Celle'dir. İbrahim Aleyhisselam için dilemiştir ve ateş yakmamıştır. Bıçağın kesmesinden o kadar emindir ki buna o kadar çok güvenir ki bıçak keser. Ama Allah Azze ve Celle'nin onu keskin kılmasından, sebepleri var eden Allah Azze ve Celle olduğundan, esas müsebbipten e, kafildir. Ona bu kadar kesin bir şekilde tevekkül etmez. Yani iman edip salih amel işlediği zaman ve Allah'a ile kulluk ettiği zaman Allah Azze ve Celle kuluna yardım edeceğini vaat etmişken bu vaade o kadar kesinlikle güvenilmez. Ekmeği yediği zaman veya suyu içtiği zaman bunun kendisini doyuracağından o kadar emindir ki halbuki ona doyma esin veren Allah Azze ve Celle'dir. Allah'a bu kadar güvenilmez. Allah'ın kendisini koruyacağından yani rızkı verenin o olduğundan veya vermeyenin, kısanın o olduğundan yani bu konularda hep esasında şüphe içerisindedir. Zanneder ki rızkını veren veya kısan falanca mahluklardır, patronlardır veya şu enflasyondur, şudur budur. Bunlara olan bağlı, kalbinin onlara, dünyada olan hadiselere veya nesnelere yahut kişilere bağlı o kadar fazladır ki Allah Azze ve Celle böyle bir güveni asla duymaz hastalıklı bir kalp. İşte e, Allah Azze ve Celle böylelerini bu ayetlerde aslında haber veriyor. O zararı faydasından daha yakın olan bir varlığa yalvarır. O ne kötü bir yardımcı ve ne kötü bir dosttur. Devamı 14. ayet. Muhakkak ki Allah iman edip salih amel işleyen kimseleri zemininden ırmaklar akan cennetlere sokar. Şüphesiz Allah dilediğini yapar. Evet. Allah Azze ve Celle gerçek şu ki iman edenlere vaadinin geneli ahiret hayatıyla ilgilidir. Yani dünyanın imtihan yurdu olduğunu bildiriyor. Ve insan acelecidir. Peşin olana talip. Çünkü gözüyle gördüğü peşin olan. Yani dünyada gördüğü şeyler hali hazırda görüp muayene ettiği, dokunabildiği şeyler ama Allah Azze ve Celle neden bahsediyor? Yani öldükten sonra karşılaşacağın, dirilme, dirildikten sonra işte kabir hayatın, berza hayatın, ondan sonra bir e, mahşerde toplanma, sırat köprüsü, havz-ı kevser, cennet, cehennem, hesap, mizam, yani dinin e, haber verdiği, ahiretle ilgili e, verdiği haberler bu konuda daha fazladır. Dünya ile ilgili Allah Azze ve Celle e, genel olarak söylüyorum. Yani dünyada da bir güzel hayat yaşatmaktan bahsediyor ama e, ahirete nazaran dünyadaki nedir ki? İster kötü bir yaşantı olsun, ister iyi bir yaşantı olsun. En kral yaşantı, dünyadaki en mükemmel, en refah içerisindeki yaşantı cennet hayatının yanında nedir ki? Allah Azze ve Celle neden dünya hayatıyla müjdelesin ki dünyanın güzellikleriyle müjdelesin? Cennete karşı bunlar nedir? Ama iman ediyorsan eğer, ahirete iman ediyorsan, yani senin nefsin mal mı istiyor, değişik lezzetler mi istiyor, kadın mı istiyor, ne istiyorsa, aklına hayaline bile gelmeyen şeyleri Allah sana ahirette vaat ediyor. Dünya ise bir imtihan yurdur. Yani nimet verir, bir gün eksiltir, bir gün artırır, bu e, minval üzere hayat bunlarla geçecek. Ama bu fani bir hayattır. Kimisi bunu dünyada tercih eder. Dünyada tercih etmesi, işte ahirete olan imanını zayıflatır. Bu zayıflama arttığı takdirde, Allah korusun, e, nifa, yani o bir leke gibidir, leke gibi başlar diye bildiriliyor ya, o nifak hastalığı, imanı zayıflatan e, hasletler, kalbi tamamen kaplar da, Allah korusun, imandan bir eser kalmaz hale gelinceye kadar. Böyle bir adam da artık Allah'tan kork denilse bundan ibret almaz. Hatta öfkesi daha da artar. Ayette bildirildiği gibi Allah'ın emirlerine karşı tamamen tıkalı. Resulün, o rahmet olarak gönderilen Resul'ün hidayet, hak ve kalplerin dirilişi hayatına çağıran nasihatlerine karşı tamamen sağır. Bunlardan hiçbir şey anlamaz. Hiç umursamaz hale gelmiş. Bir vaziyete dönebilir. Bu sebeple Allah Azze ve Celle burada da yine ahiret vadiyle dünyada demek yapılacak şey, dünya nimetlenme yurdu değil, dünya Allah'a iman edip, salih ameller işleme yeridir. Bunu yaptığın takdirde, bu bunu ne demek yani? İman edip, salih ameller işlediğin takdirde imtihan edileceksin demek bunun manası. Yani dünyada cennete kavuşacaksın, böyle bir şey yok, böyle bir vaat yok. Dünyada imtihan edileceksin, iman edeceksin ve direneceksin imanında. Salih amellerle bunu kuvvetlendireceksin, artıracaksın. Bunlardan taviz vermeyeceksin. Devam edeceksin bunda da. Yani başına bir olumsuzluk geldi diye, dünyalığın kısıldı diye salameli boşlamayacaksın, terk etmeyeceksin. Eğer dünyalık bir sebep yüzünden salameli boşlarsan bunun manası din karşılığında dünyayı satın almak olur. İman edenlerden istenen ise din için, ahireti satın almak için dünyalıktan vazgeçmektir. Öyle değil midir yani? Yani siz Allah'a kulluk yaptığınızda gereğiyle kulluk yaptığınızda dünyalık bazı şeylerden vazgeçmek zorunda kalıyorsunuz. Ama bunu iman eden bir şuurla yapar, bilinçle yapar. Neden böyle yapıyor? Bunu yaptığı takdirde dünyada kaybettiğin her şeye karşılık Allah Azze ve Celle'nin sana kat kat fazlasıyla ecir vaatleri var. Sen bu şuurla yaparsan buna iman ederek bu iman ile yaptığın takdirde yaptığın bu amellerin ahirette karşını göreceksin. Allah'ın vaadi kesindir. Yani az önce verdiğimiz örnekte olduğu gibi su içtiğin zaman buna boyma hissin var ya buna çok güvenme. Çünkü ona o hissi veren Allah azze ve celle'dir. İstiskal hastalığına müktel olan niceleri vardır ki su içer içer de o içtiği su onun susuzluğunu artırır. O kanma işsini veren Allah Azze ve Celle'dir. Nice obez hastalığı şu an yayılmış. Normalde bir lokmayla sıradan bir insan doyarken adam kilolarca yemek yiyor ve doymuyor. Bunlara o doyma işsini veren de Allah Azze ve Celle'dir. Yani ekmeğin doyurmasına, suyun kandırmasına olan güveninden, ateşin yakmasına olan güveninden daha fazla senin Allah Azze ve Celle'ye güvenmen lazım iman budur. İşte o Allah Azze ve Celle şayet dünya hayatına iman eder ve bunun karşılığında imandan dolayı sınandığın meselelerde dünyalık bazı şeylerden e, sarfına nazar etme yani bunlara göz yumma. kayıpların olacak. İmtihan edeceksin. Salih ameller işlerseniz bunda sebat ederseniz zemininden ırmaklar akan cennetler. Bu Rabbimizin işte kelamındaki en net vaattir. Şüphesiz Allah dilediğini yapar. Evet. 15. ayet Her kim Allah'ın dünya ve ahirette ona asla yardım etmeyeceğini zannetmekte ise bakın Allah Azze ve Celle hakkında kötü zam geliyor bu e, ifadelerin arkasında. Artık o kimse tavana bir ip uzatsın sonra da kessin. Şimdi bu kimse baksın, acaba hilesi, öfke duyduğu şeyi giderebilecek mi? i̇bn Abbas radiyallahu anh'a diyor ki, Her kim allah Teala'nın dünyada da ahirette de Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yardım etmeyeceğini düşünüyorsa, evinin tavanına bir ip bağlasın ve kendisini asarak öldürsün. Katade dedi ki, allah Teala'nın nebisine, dinine ve kitabına yardım etmeyeceğini zanneden evinin tavanına ip atsın ve kendisini boğsun demektir bu ayetin manası. Mücaddeli ki her kim Allah'ın dünyada ve ahirette de kendisini rızıklandırmayacağını zannediyorsa evinin tavanına bir ip bağlasın ve kendisini asarak öldürsün. Kişinin böyle yapması da rızık gelmemesi ve yoksul düşme korkusu sebebilidir. i̇bn Zeyd dedi ki Allah Teala'nın nebisine yardım etmeyeceğini zanneden ve ona nazil olan vahyin kesilmesini isteyen kişi bunu kökten halletsin. Vahyin kaynağı semadadır. Şayet elinden geliyorsa semaya çıksın ve vahyin nazil olmasına engel olsun. İbn-i Zeyd de bu ayeti böyle yorumlamıştır. 16. İşte böylece biz o Kur'an'ı apaçık ayetler halinde indirdik. Gerçek şu ki, Allah dilediği kimseyi doğru yola sevk eder. Ve ennallâhe yehdi men yurid. Allah dilediği kimseyi, yani hidayette Allah'tandır, Allah dilediğini doğru yola sevk eder. Evet, Allah Azze ve Celle izin verse, Haç Suresi 17. ayetiyle bir sonraki derste devam edelim. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşheden la ilahe illan tevahdeke la şerikelek ve estağfurke ve tuğbileyke.